Yarım yamalak yapılan vaazları işitmekle kimse kamil Müslüman olamaz. Kamil mümin olmanın işi ayrıdır. E burada çünkü vaazu nasihat ederken dersin başında bulunan Müslüman var, dersin ortasına doğru gelen var, vaazu nasihatın sonuna doğru gelen var. Dersi baştan dinleyemiyor, yarısını dinliyor, sonunu dinliyor, anlayamıyor. Uykulu, dalgalı, şaşkın, taşkın, emekli, bizi ağrıyor, karnı ağrıyor, başı ağrıyor. Camideki cemaat hepsi sağlam değil ki. Sağlam değil cemaatimiz yani. Kimisinin kafasında bir merakı var, düşüncesi var, mahkemesi var, sızıntısı var, bir meselesi var, canı sıkılmış. Camide herkes tür dikkat, vazbona saat dinleyemiyor ki. Ben buradan cevher döksem mümkün değildir yani. Sonra burada vanzu nasihat ettiğimiz şeyler, anlattığımız ayetler, hadisler, hükümler, esaslar acaba cemaatimizin yüz kişide kaç kişisi anlıyor, kaç kişisi öğrenmiş, kaç kişinin kafasına yerleşmiş bunu kontrol etmek gücüne malik değiliz ki. Biraz buradan şiddetli konuştum mu kafası bozuluyor, camiyi terk edip gidiyor. Bir daha görmüyorum adamı. Yani bir öğretmen gibi değilim. Öğretmen okulda, sınıfta kaç kişiye ders veriyorsa, o öğretmen kaç öğrenciye ders okutuyorsa o öğrenciler bellidir. Öğretmenin elinde liste vardır, yoklama yapar, kaçanları cezalandırır, imtihan yapar, not verir, puan verir, karne verir, sınıf geçtiği belli olur, geçmediği belli olur. Ben sizi imtihana çekemem ki. Biraz canını sıktım mı? Adam kaçıp gidiyor. Camiye gelen cemaati kontrol edemiyorum, imtihan edemiyorum. Acaba anlattığım hadisi ezberlemiş mi? Hele bir yazılı imtihan yapayım diyemiyorum. Sözlü imtihan tahtaya kaldırayım diyemiyorum. Takip edemiyorum sizi. Şurada belki 10 bin kişilik cemaat var. İçinizde 10 kişiyi tanımıyorum. Ne çıkar bu cemaatte? Takip edemiyorum. Siz de beni tanımıyorsunuz. 10 bin kişinin içinden şahsen tanıdığım 10 kişi var. Gerisi tesadüfen gelmiş, yolcudur, işte efendim cuma diye gelmiş, aa şurada büyük bir canla gidelim demiş, yani böyle karman çorman bir cemaat. Mütecanist değil, mütesanit değil, birbirine bağlı, tertibatlı, planlı, şuurlu, her söyleneni işiten, anlayan, takip eden, soran, mesela diyelim ki bugün başımıza bir iş geldi de cuma günü şu kürsüye vaaz etmeye gelemedik cemaat burada oturur bekler bekler ya bir kişi de demez ki acaba bu hoca niçin gelemez aramaz sormaz takip etmez canım Allah belasını versin geçenlerde bir zengin bir hacı efendi kardeşimiz bir mevzudan dolayı demişler ki ya bakın işte falan hoca bir hayli sıkıştı, başına bir sürü işler geldi. Mahkemeler, dertler, davalar, sıkıntılar, soruşturmalar, başına bir sürü işler geldi. Biraz ilgilenin, alakadar olun demişler. O muazzam servet sahibi, sakalı göbeğinde mücahit zannedilen o hacı efendi kalkıyor. Canım ne yapalım diyor hocaysa hoca, kendisini diyor ayağın bugünkü tehlikelere göre konuşaydı, cehennemin dibine efendim bize ne diyor. Cemaatimiz bizim böyle bir cemaat. Bugünkü başına gelenleri düşüneydi de öyle konuşaydı diyor. Ne yapalım yani diyor. Bize ne ya diyor. Cemaat böyle bir cemaat yani. Ben güvenemem ki bu topluluğa. On bin kişinin içinde on kişiyi tanımıyoruz yani. O bakımdan, vaaz nasihat yoluyla cemaati kamil Müslüman yapmak mümkün değil. Kontrol edemiyorum. Eğer siz benim talebem olsaydınız, Yoklama yapabilseydim, kaçanları cezalandırabilseydim, sınıf geçme notu verebilseydim, kontrol etme yeteneğim olsaydı size 300 tane hadisi şerifi ezberletmeden hiç sizi kıpırdamaya bırakmazdım. Canınıza okurdum yani. Ama mümkün değil. Kaçıp gidiyorsunuz. Kızıyorsunuz, kısıyorsunuz, darılıyorsunuz. Canım böyle hocam olur diyor adam. Cehennemin dibine diyor. Geçip gidiyor. O bakımdan e daha niye vaz ediyorsun hocam? Bakın bu Kur'an'da bir ayet var. Kur'an-ı Mübin bunu şöyle beyan ediyor. "Limet'en zune kavmenillah muhlikuhum ev muazibuhum azaben şedîdâ." Öyleyse Allah'ın böyle gözünü, kulağını tıkadığı, Allah'ın helak ettiği, Allah'ın rezil ettiği, Allah'ın azap ettiği bir millete Anlamayan, dinlemeyen, işitmeyen bir millete Camide işittiği, duyduğu meseleleri dışarıya çıktıktan sonra unutan bir millete Camide dinliyor, işitiyor, öğreniyor Camiden çıktıktan sonra kendi bildiğine Kendi haramına, kendi günahına, kendi yoluna Devam eden bu zalim cemaate Günahkar cemaate Allah'ın azap ettiği bu kavme Niçin vaaz ediyorsunuz? Dendiği zaman, kalu, onlar derler ki, maziraten ila Rabbi allah Allahu Teala'ya mazeret beyan edelim. Ya Rabbi biz anlattık, biz anlattık ama onlar tatbik etmedi demek. Mazeret, başka bir şey değil. Yoksa şurada toplanan cemaatin tanımıyor efendim.